Oh yeah. Açık gazete. Kainat. Bugün 15 Şubat Pazartesi. Yıl 2010, ay 2, gün 46, Kasım 100. 1430 Hicri Rebiülevvel 1, 1425 Rumi Şubat 2. Fırtına. Rebiülevvel 1431. Günün tarihi. 446 yıl önce bugün 15 Şubat 1564'te İtalyan fizikçi Galileo Galilei doğmuştu. Astronomi alanında buluşlarıyla dikkati çeken Galilei, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söylediği için papalığa bağlı enkizisyon mahkemesi tarafından günahkar, dolayısıyla da suçlu bulunmuştu. Yemek listesi gün 46. Ispanaklı yumurta, makarna, salata, meyve. Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve onun Açık Gazetesi açıldı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Saat 8'5 e geçiyor. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Michael Charles Avery'e de bir günaydın diyelim. The Kings grubunun kuruluşundan beri. Aralarında yer almış olan kurucu elemanlarından davulcusu. Ve İngilizlerin çok ünlü... ...Rock grubu... ...The King's'ten... Avery için çaldık... Avery'nin doğum günü şerefine... ...Dedem Street çıkmaz sokak... ...adlı parçayla açılışımızı yaptık. Evet... ...bakalım haberlere şimdi... ...öncelikle Edirne'den... ...Tunca Nehri'nin... ...taşmasının ardından Meriç Nehri'nde... ...her an taşabileceği... ...haberi geliyor. Taşmış değil e, henüz... Taşabilir. Evet. Bu kez e, Meriç Nehri için taşkın alarmı verildi deniyor NTV'den. E, Kirşane istasyonunda 888 metreküp saniye ölçülmüş Meriç Nehri'nin debisi. Saat 20'de 1128'e saat 22'de de 1140 metreküp saniyeye ulaştı diye bir haber var. NTV MSNBC'den aldığımız bir haber. Ee, çevre köylerde yaklaşık 20 evi su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevresinde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu da haberler e, arasında veriliyor. Bu giderek tabii artmaya yüz tutacak olan e, şeylerden e, yani zaten. E, Özellikle küresel iklim değişikliğinin en önemli belirtilerinden biri e, havadaki su buharı ısındıkça daha yüksek oluyor. Ayrıca da kuzey e, yani çeşitli şeylerin değişmesinden dolayı ısı farklarının artmasından dolayı buluşmalar iki bölge, bölge arasındaki ısı farklarının buluşması sonucunda da çok ciddi şeyler yer alabiliyor. Giderek artan sayıda seller yani özellikle şeyin James Hansen'ın mesela son kitabında söylediği torunlarımızın tamamen çok daha ağır bir şey içinde yer alacağı haberleri var. Yani kitapta onları yazıyor. Torunlarımız ağır bir gidişat içinde kalacaklar. Sürekli Bunlarla uğraşmak zorunda kalacaklar diyor yeni çıkardığı kitapta. Nitekim mesela Milliyet Gazetesi'nde dün Trakya selle boğuşuyor diye tam sayfa bir haberi vardı. E, er meydanı oldu sel meydanı diye mesela Murat Öztürk'ün fotoğraflarıyla yukarıdan çekilmiş. Tunca Nehri'nin taşması sonucunda sele maruz kalan tarihi kırk pınar yağlı güreşlerinin yapıldığı er meydanının bulunduğu alanla Adalet Kasrı ve Balkan Şehitliği halen sular altında deniyor. Değirmen yeni Köyü'nde evler sular altında kalmış. Valilikte çevredeki iş yeri sahiplerini uyarmaya başlamış. Çanakkale'den de Gelibolu'da toprak kayması haberleri ve fotoğraflı haberleri var. Sert Suları kenti teslim aldı diye. Tekirdağ mesela 40 kilometre kaldı levhası tamamen bir gölün göl gibi bir yerin ortasında yer alıyor. Çanakkale'nin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan sulama ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılayan Atikhisar Barajı'ndan taşan sular da Sarıçay'ın debisini arttırmış durumda. Yürüyüş alanları ve çocuk parkı sel sularına kapılmış. Manisa'dan da 24 saat aralıklı olarak yağın sağanak yağmur nedeniyle General Bayer Üniversitesi'nin bazı yerleri Bodrum katlarıyla Turgut Özal, Asatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bazı evleri su bastığı haberleri var. Evet evler çatılarına kadar suya gömüldü şeklinde bir haberle bu durumu görebiliyoruz. Baykal'da Antalya'da sel bölgesini gezmiş. Bir önceki sel... Antalya'dan da o kendi seçim bölgesi olduğu için. Orayı diyalet edip bir bakmış mı? Bakmış. Evet. Yani e, bu Antalya'daki ser ile ilgili bu arada bir sürü de haber çıktı. Çünkü seralarında ağır hasar gördüğü bu sebeple sebze meyve fiyatlarının astronomik olarak yükseldiği e, ve ayrıca 14 Şubat sebebiyle ...yetiştirilen kesme çiçeklerinde... ...büyük kısmının hasar gördüğü... ...bu yüzden o fiyatların da yükseldiği falan... ...diye devam eden haberler vardı. Evet, yani bu... ...artık maalesef... ...biz demedik mi... ...diyerek kurtulabileceğimiz... ...tarzda değil, sürekli olarak... ...karşımıza çıkacak haberlerin... ...bir küçük modelini oluşturuyor. Mesela... Edirne Arama Kurtarma Derneği EDAK'tan da bir açıklama var Genel Sekreter Serhat Ceylan'dan. Son 5 yılda sıkça yaşanan felaketlerden bir diğerini yaşamak üzere olduğunu söylemiş. Önemli bir uyarı var. Hiç kimseyi telaşa, paniğe sürüklemek istemem ama demiş havaların aniden ısınması, yağmur, lodos vesaire Ve Bulgaristan'daki barajların doluluk oranlarının çok fazla olması Edirne'yi de tehdit ediyor. Yani toprağın uygunluk oranı çok arttığı için bölgeye büyük miktarda su geleceğini düşünüyorum. Tunca nehrinde mesela Bulgaristan makamları ne kadar her ne kadar kontrollü bir şekilde suları bırakıyoruz deseler de su miktarı çok fazla olacak. En belirgin örneğini de şu anda Tunca nehrinde yaşıyoruz. Bugün Tunca'ya 200 metreküp su gelirken Derelerden ilave olunan sularla bunun 250-300 metre çıkacağını düşünüyorum. Bu da zorluk getirecek demiş. Herhalde bu şekilde ee, en azından oradaki vatandaşların yetkililerle temas halinde olarak e, beklenti halinde ve dikkatli olmasında yarar var. Ne yapabilirler bilemiyorum ama böyle bir durum var. 2010 kış olimpiyatları da büyük bir trajediyle açıldı, açılışı yapıldı, onu da belirtelim. Vancouver'da, Kanada'da e, hemen açılıştan önce antrenman yapan Gürcü, bu e, kızakçı Luge dedikleri bir şey var, 150 kilometreye kadar saatte çıkabiliyor, çok hızlı bir yarışma şeyi. Gürcü kızakçı Nodar Kumari Taşvili de 21 yaşında. Piste son dönemece girerken kızağından düşüp başını direğe çarpmış ve kurtarılamamış. Piste herhangi bir sorun olmadığını da açıklamışlar. Ee, fakat Kanadalıları mesela yeterince pistlerin kullanımı antrenman için fazla sayıda verilmemesiyle de suçluyor. Amerikan mesela. ...kızakçılar... ...öyle söylemişler Amerikalılar... ...ve bir çeşit... <gülüyor> ...böyle kaza... ...crash test diyorlar ya onlara... ...mankenleri koyuyorlar arabanın içine mesela... <gülüyor> ...yüksek süratta nasıl çarpar diye... ...kum torbası falan filan gibi... Evet, man yani, evet, ...manken gibi kullandılar... ...diyenler de var... ...tabii ki... ...6 milyar dolarlık... ...şenlikler ve spor faaliyetleri öyle yedi senedir planladıkları için hiç kimseyi bekleyecek halleri yok. Hemen Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge genç bir sporcu olimpiyatlara katılabilmenin hayalini yaşadı. Çok çalıştı ama böyle bir kazada hayatını kaybetti. Neler hissettiğimizi anlatacak sözcük bulamıyoruz demiş. Çok üzülmüş yani. Hı hı. Ondan sonra da yarışların Lugia yarışlarının da saat 17'de planlandığı gibi başlayacağını da ilan etmişler tabii. Tıkır tıkır bir İsviçre saati gibi çalışıyor. Ama olimpik stadyuma giriş yapan Gürcü sporcuların siyah kollukları da dikkatleri çekmiş tabii. Pırıl pırıl bir seremoniyle açıldı. Yalnız şöyle de bir sorun var. İşte aralarında Kanadalı efsanevi... Hokeyce Wayne Gretzkin'in de bulunduğu sporcuların dört ayrı meşale birden yakılmasıyla şey yapılacak büyük bir olay. Fakat üç Kanadalı sporcu ateşlemiş mekanik bir sorun yaşandığı için dördüncüsü ateşlenmeyince bir ek tatsızlık da yaşanmış Gürcü sporcunun ölümüne ilaveten ve kötü hava koşulları da açılış törenlerine gölge düşürmüş. Bu arada tabii e, açılışından beri değil ama açılışından önceden beri devam eden de protestolar vardı. Hem de nasıl? Evet. E, yani hani anarşistlerin e, bir kısmının yaptığı protestoları bir kenara bırakırsak çünkü dün işte 150-200 kişilik bir grup Vancouver'da e, işte e, biraz daha saldırgan eylemliklere girişler. Temelde e, şöyle bir şeyler de oluyor. Oradaki tartışmayı aktarabilmek açısından işte mesela şu ana kadarki en büyük açılış yapıldı maddi anlamda. 40 milyon dolar harcanmış sadece açılış gösterileri için. E, bu arada Vancouver'da ise evsizlik moda e, işlerden biri örneğin. Ama devlet buna da çözüm bulmuş olimpiyatlar sebebiyle. Evsizleri topluyor bizim habitatta da yapmışlardı hatırlarsınız. Toplayıp bir taraflara kapatıyorlarmış. Böylece Vancouver temiz güzel şehir oluyor. Bu geleneksel bir şey zaten. Değil mi? Bütün yani olimpiyatlar da yapılıyor. Evsizler şey, toplanıyor diyoruz. Evet ve muhtenalaştırma projeleri de yapılıyor hemen. Bunlar iyi tabii. Şehrimiz daha güler yüzlü, daha tatlı, daha aydınlık daha vesaire vesaire oluyor herhalde. Ee, ama niye bilmiyorum bu sosyal adalet delilleri e, yani bu paraları böyle harcıyorsunuz ama en azından bari politik de bir mesajı da olsaydı falan filan diye devam etmişler. E, genel anlamda işte birileri protesto ediyorlar. E, Protestolarsa pek de işlevini yakalayamıyor maalesef yeterince kitleselleşemediği için diyebiliriz yani, herhalde. Yani olimpiyatlara paramız çarçur ediliyor diye baya canları sıkkın. Evet. Vergilerden kısmı, vergiveren... verilen paralar evsizlere ve başka sosyal projelere verilse çok daha iyi olurdu deniyor. Evet. Ama ne yapalım ki? Böyle 7 milyar dolar harcayınca da ölen sporcu filan dinlemiyorlar tabii. Yani o ayrı. <gülüyor> Durum var herhalde. Bu olimpiyat şimdi ben zaten tam anlayamadım. Bir miktar seyrettim de. Ee, yani güzel, keyifli ama niye insanları böyle dünyanın en büyük eventi durumuna sokuyor olduklarını ya da niye bu kadar milyonlarca dolarlar dolarlar dolarlar harcadıklarını anlayamadım. O şey halkla ilişkiler 101 dersi koridorda birazdan başlayacak. Ben o, kaçırmasam o, iyi olabilir o zaman. Onu bir geçe Peki bu halkla Orada. ilişkilerin sonunda ne oluyor? Hani bitiyor bu olimpiyat. İşte e, sizin herhalde şehirde kalanlara şu kalıyor. İşte birkaç güzel kayak pisti, işte şık birkaç bina falan. E, başka bir şey kalıyor mu geriye? Geriye bir de çok baba kârlar kalıyor bazı reklam veren şirketler. Tabii yani birilerine kâr kalıyordur. Hı. Bundan eminim ama hani sonuçta kamu parasıyla yapılan bir iş ya. Kamuya bir dönüşü var mı acaba? Hani gururlu Vancouver'lı olma hali falan dışında. Galiba çünkü oradan da bir eleştiriler var da hani istemiyoruz biz bu gururu. Kardeşim gururu ne yapalım ekmek lazım falan diye devam edenler. Bir de derler bizim bölgelerimizde yapmasanız çok iyi olurdu. E, nerede yapalım ama? Ama nerede yapalım? Onlar da çok anlayışsız. Evet yerlileri buranın. Ee, Florida'da da ilginç bir şey gösteri demişken sen bayağı... Cumartesi günü büyük bir gösteri yapılmış. 250 kişi kadar. Hava da güzel. O gümüş gibi altınla gümüş arası pırıl pırıl kumlarda, kumsallarda toplanmış insanlar. Casino Beach denen yerde, Pensacola plajında ve Hands Across the Sand diye adlandırılan bir şey yapmışlar. Yani kumların üzerinde el ele diye 30 dakikalık bir gösteri bu da çünkü Meksika körfezinde şimdi petrol ve doğal gaz arayışları başlayacak. Obama tam tam gaz ilerlemekte yani bu konuda. Navar Beach plajında Nav ve Perdido'da da yapılmış aynı şekilde. Ve şeyi de giymek üzere mesela o bembeyaz kumların üzerinde giyinenler de siyah giymişler ki petrol yağı gibi bulaşmış olsun diye petrol lekesi gibi bayağı ciddi bir e, gösteri olmuş. Amerika'nın dört bir tarafında dünyanın dört bir tarafında aslında bu tarz şeyler olabiliyor ama e, bir de Haiti'den de bahsetmek gerekirse. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Haiti'nin ne demiş biliyor musun Ken Merton? Yani insani yardımların ulaştırılması açısından samimi konuşacak olursak çok mükemmel çalışıyor. Bütün yardımlar yerine gidiyor ve bu gelecekte insanlar dönüp bakacaklar ve bir, bu yardımın bir model olacağını. Yani kendimizi böyle yardım verenler olarak nasıl bir büyük deprem felaketine cevap verdiğimizi görecekler ve bir model oluşturacağız demiş. Bu konuda Haiti'de çok uzun zamandan beri çalışmakta olan, aktif olan ve bir Loyola Üniversitesi'nde, New Orleans'de de hukuk profesörü, anayasa hukuku profesörü olan Bill Quigley, efendim demiş, model mi? Haiti Uluslararası Ali Cenaplarına filan. Herhalde fazla çalıştı Büyükelçi, yorgun. Aklından neler geçtiğini bilemiyor demiş. Biraz da böyle rehabilitasyona ihtiyacı var demiş. Yani... 11 Şubat itibariyle mesela Birleşmiş Milletler Yetkililerinin ofisinden yapılan açıklamada 1 milyon 200 bin kişinin hı hı. geçici yerleşim yerlerinde oturdukları Porto au civarında bulun, barındırıldıklarını yani bir ay geçtikten sonra ve bunlar da evsiz, hayitli çocuklar ve aileler tamamen şey, bir takım bez parçaları üzerinde oturdukları anlamına geliyor demiş. 300 bini bir kampta, 200 bini Porto Prens'te, 100 binden fazlası da çeşitli yerlere dağıtılmış bu Birleşmiş Milletler şeyi. Yani e, her 5 kişiden ancak birine tente verili, çadır verilebildiğini ya da branda filan verilebildiğini söylüyor. Yani %81'i, yüz binlerce çocuk ve ailenin ...yerde oturuyorlar... ...şeyler... ...hangi modelden... ...ne biçim yalan bu diyor yani. Amerikalılar artık... ...acayip bir... ...şeyden de... ...herhangi bir... ...gerçeklikle bağlantısı kalmasına da... ...dikkat etmiyorlar. ve Bayrak dalgalandırıyorlar... ...yardım ettik falan diye. Ya, yüzse, 168 bin kişi... Hiç, iç yerinden, yurdundan olmuş şeysin. Dominik Cumhuriyeti sınırında yaşıyorlar. Yani binden fazla insanı böyle geçici yerlere yerleştiriyorlar ve unut, unutulmuş durumdalar diyor. Yani burada model olacak bir tek şey var diyor. O da Haitillerin e, bütün bu e, riyakarlıklara ve yetersizliklere karşı direnmesi diyor. Çok önemli bir noktaya temas etmiş doğrusu. Ama NATO güçleri gayet iyi çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, yani nereden okuduğuna göre ama evet bir yerden okuduğunda gayet iyi çalışıyorlar. Orada da bir model durumu var mı acaba Haiti'deki gibi? Ee, orada model yok. Doğrudan e, modeli kuruyor olma durumu var. Ee, mesela NTV'den okuduğumuzda içimize ışık doluyor baya NATO güçleri ana hedefleri ele geçiriyor diye. Ee, zannedersiniz ki Yeni girdikleri bir yer Hayır değil ee, yaklaşık işte kaç yıl oldu 7 yıl mı Nerede Afganistan'da, evet, Afganistan'da. 2001 o 8, <gülüyor> 9. 9 yıl Ben tabi matematik <gülüyor> hesabım her zamanki gibi parlak ama 9 yıla geliyor e, Ana hedefleri ele geçiriyormuş NATO Müjdemi isterim ee, Talibanın elindeki son büyük mevzi, son büyük mevzi, son büyük mevzi olan Helmand'da başlatılan geniş çaplı operasyonda ana hedeflerin ele geçirildiği duyurulmuş bile ee, sadece 20 militan ve 2 NATO askeri ölmüş. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuz an iş nasıl gidiyor acaba diye insan düşünmüyor değil. Bu arada bu ölen 20 militanın dışında başka birilerin öldüğüne dair de antipatik bir haber var. O daha henüz Antv'ye geçmemiş. BBC'den verelim. 12'de sivil ölmüş. Bu 20'nin içindeki 12 kişi sivil mi? Yoksa 20'nin dışında 12 kişi mi sivil? Orasını bilmiyoruz henüz. Yine o, belki de o... hiç bilemeyeceğiz zaten. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Daha öyle açıklanmış. Yani evet, Yanlışlıkla roketler yanlış yere gitmiş. Yan dediğimiz durum. Evet tamamen yan bu. Ee, ama... Hem NATO sözcüsü ölümlerden derin üzüntü duyduğunu söylemiş BBC Türkçeden. Hem de Afganistan Devlet Başkanı <gülüyor> Hamid Karzai olayın da soruşturulmasını istemiş. Oradan kurtarıyoruz durumu herhalde değil mi? Kesin kesin. Marca kentinde meydana gelmiş. 2 roket bir eve isabet edince sivil can kayıpları yaşanmış. Taliban güçlerinin kontrolündeki bölgede dikkatli bir şekilde ilerliyoruz demişler. Yalnız benim anlayamadığım Uluslararası Kızılaç'ta... E, ...Majah kentinde kurduğu acil yardım karargahında... ...çok sayıda yara, yaralıyı tedavi ediyormuş. Bunlar niye yaralanmışlar? Acaba hani kaçarken taşa takılıp dizi kan olan falan kişiler mi bunlar? Veya niye isimleri geçmiyor, cisimleri geçmiyor? Kaç kişiler niye yaralanmışlar bilemiyoruz? Oraları belli değil. E, sadece 125 bin nüfusu olduğunu biliyoruz Marja kentinin. E, çok büyük bir operasyon yapılıyor. Müşterek adı. İşte mesela Kanada, Danimarka ve Estonya ordusundan da müşterek operasyonlar müşterek yardım gelmiş. Buradaki müşterekten kasıt Afgan ordusunun da katılıyor olması. Hani e, bahsetmiştik daha önce. Kamuoyu değişti artık bu operasyonların. Batı, Avrupa ve Kuzey Amerika kamuoyuna değil artık Afganistan kamuoyuna ve Asya'ya yapılıyor. Ee, bu arada NATO'nun hedefinden olduğunu BBC'den okumak mümkün. Bence bu da çok güzel. Kalbimi kıpır kıpır ettiren bir hedef. 125 bin nüfusu Marja kenti ve çevresinde güvenliği olabildiğince kısa sürede sağlayıp buraya yardım ve kamu hizmetleri getirmeyi planlıyorlarmış. Evet. Çünkü kamu hizmet dediğimiz şey büyük ihtimalle hani, e, uzay aracı kadar yabancı. Oralarda henüz e, yaklaşık 10 senedir işgal altında olduğu için bölge her şey çökmüş durumda. Afgan ordusu geniş bir şekilde katılıyor. Bu arada Afgan ordusundan hiç ölen yok. Topu topu 20 il tane ölmüş, 2 de NATO askeri. Ee, ama 9 senede ele geçiremedikleri helmandı, şimdi ele geçirdiler. Yani her şey bu hikayeye baktığımızda. Hayırlı olsun. Herhalde bizi kandırmıyorlardır. Ha hafta sonunda olan üstü güzellikte bir haber rastlamıştım onu da söyleyeyim. Şimdi bu kıdemli başçavuş Aleksey Budkov var biliyor musun? Duymuş muydun? Duymuş olamazsın. Yok duymadım valla. Amerikan ordusunda görev yapıyor. Aleksey Budkov. Adı sana bir başka yani tam Amerikan adı değil değil mi? E, pek sayılmaz. Evet. Rus zaten. Sovyetler Birliği'nde doğmuş. Kıdemli başçavuş Sovyetler Birliği varken e, ve babası Afgan işgalinde Sovyet ordusunda çarpışmış. Budkov'un babası Rus ordusunda Sovyet ordusunda çalışmış. 27 yıl sonra da oğul Amerikan ordusunda gene Afganistan'la çarpışıyor. Bence tarihin en güzel şeylerinden birisi. Yani babası Alexey Ivanovich Butkov, 82-84 arasında Sovyetlere ait zırhlı bir piyade arabasını kullanmakla görevliymiş. Bu kez de genç Alexey oğlu Striker adlı zırhlı aracı kullanıyormuş. Resmini de görmek istiyor musun? Gayet yakışıklı bir Subah olmuş. Evet. Babası, babası eski püskü çarpışıyor çarpışırız Afganistan'da. Sonuçta İsa'f daha şık giydiriyor haliyle. NATO uniformaları güzel. Ve Striker adlı araçla çalışıyor. Bu da hoş bir şey değil mi? Dönüşüm. Yani kaderin bir oyunu bu. Ama memnunmuş durumda. Memnunsa sorun yok ne diyelim. Bu yol kenarı bombalarından son anda kurtulmuş. Associated Press haberiydi bu da. Evet durum bu. Afganistan'da yalnız çok ciddi sivil can kayıpları olabileceğine dair uyarılar geliyor. Afganistan İngiliz İmparatorluğu'nun Sovyet Çarlık değil Sovyet İmparatorluğu'nun sonradan da Amerikan İmparatorluğu'nun. ...işgali altında devam ediyor. Bu arada da... E, ...Türkler hakkında da... ...gaz verici konuşmalar yapan... ...Amerikan komutanlarına hemen hemen her gün... ...rastlıyoruz. Yani Türklerin... ...bu kültür beraberliği... ...yakınlığı... ...onlar bizim göz ...filan tarzı... Evet, ...tamamen evet. aptal yerine koyan insanları... ...yani okuması yazması... ...olmayanları bile... ...böyle bir şey duyduğun zaman... Türkiye ayrı bir trenle ayrı bir yere gitmiş gibi davranıyor değil mi? Yani işgal ordusunun bir parçası değil de sanki ne bileyim işte deprem oldu. Onlar da enkaz altından adam çıkartmaya gitti. Amerika falan gibi Amerikan komutanları da aynen öyle konuşuyor. Ee, ok şey, senin alanına girmek istemedim. Okur mektupları var bunların altında. <gülüyor> TV'de gördüm. Bazı tereddütler belirtenler de var olmuş yani bizi biraz kazıklamak istiyor galiba bu Amerikalı komutan. Yok canım niye istesin ki? Evet yani dostumuz öyle cevaplar da vardı. Yani milyarlarca dolar harcayıp sadece ve sadece Afganistan halkını bu karanlık çağdan kurtarmak ve Afganistan kadınlarını özgürleştirmek için gelmiş olan NATO birlikleri haliyle işte asker polis eğitiyor, gerektiğinde kamu hizmeti sağlamak üzere hızla güvenlik alıyor falan böyle devam eden harika bir işgal hikayesi. Ya yani şu işgal kelimesini de çıkarsak aradan mesela her şey çok daha temiz olacak. Zaten kimse kullanmıyor Evet o yüzden başka. ben ısrarla kullanılmasını hayırlı buluyorum. Yani açık radyoda, açık gazete dışında pek bir yerde işgal kelimesine rastlamıyoruz. Yok onlar pikniğe gittiler. İki tarafta birbirini sevince uzayan bir arkadaşlık çıktı ortaya. Öyle bir durum. Evet, şey, pazar gezintisi değil mi? Evet, bir şeyler var, uluslararası alanda bazı, yani Pakistan'da, Irak'taki saldırılar ve İran meselesi var ama onları da biraz sonra isterseniz aradan sonra ele alarak devam edelim. Açık Gazete Santana'dan bir hot fury, bir medley dinledik. Peace on Earth'la başlayıp Mother Earth, Third Tone from the Sun. Yani tabiatana, şu bizim gezegen, evimiz yollayan gezegen güneşten üçüncü taş diye çevirebileceğimiz bir parçayı seslendirdik. Spirits, spirits Dancing in the Flesh adlı albümden çaldık. Santana'nın bas gitaristi. Uzun yıllar beraber çalmış 2000 yılında da hayata veda etmiş. Şu an David Brown'un 1947'de bugün doğum günüydü Santana'nın elemanlarından ee, onun için çaldığımız bir parça idi. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazetesi devam ediyor. Açık Radyonun bıraktığımız yerden alırsak Pakistan'da bir daha Amerikan füze saldırısı olmuş. Orada da bir ...problem var mı bilmiyorum ama... ...uzaktan kumandalı... ...insansız uçakların sayısı muazzam bir miktarda arttı... ...zaten bütün gelecek... ...robotlar tarafından... ...dövüşülecek... ...insanları öldürecek... ...robotlardan oluşacak bir geleceği de temsil ediyorlar... İşte bu uçaklardan biri... ...füze atmış... ...7 kişi ölmüş... ...Kuzey Veziristan'da, Pakistan'da oluyor... ...Taliban militanları deniyor... Üst olarak kullanılan bir yer ama tabi tam düzeltmemiz yani doğruyu bulmamız kolay olmayabilir. Pakistan'ın Sindh ilinde düzenlenen bombalı saldırıda da en az 3 ölü 9 yaralı var. Yani tamamen saldırıyı da üstlenen olmamış tamamen umuru adiye diyebileceğimiz her günün haberi. Biz okumaktan sıkılmayacağız ama bunları ölenlerin insan olduğunu insan bazen unutuyor bir yerden sonra zaten hani unutması da çok normal tam da hani sayıya dökülme yabancılaşma falan filan dediğimiz durum oluşuyor hani işte 18 kişi öldü diye bir haber mesela saytı üzerinden değerlendirilebiliyor işte 18 çok da yüksek bir rakam değil gibi hani bir yerden sonra her şey bir soğuklaşıyor sanki yanlışlıkla öldü insansız uçakla öldü Irak'taki saldırılarda en az üç kişi öldü haberini de vereyim mi vermeyeyim mi e, ufak bir sayıymış. Vermeyelim. Azalıyor çünkü zaten. Zaten olmadı. azalıyor. Öl, biraz da öldürecek insanın azalmasından da olabilir mi? Artık Bağdat'ta filan öldürecek adam da kalmamış da olabilir. Onun için de sayı azalmış olabilir. Yani bunu espri olarak yapmak bile insana tuhaf bir ağırlık veriyor ama öyle durum. Hakikaten öyle esprisi bile yok yani. Eh, ve ilginç olan e, Clinton'dan da İran'a bir uyarı nükleer politikanızı gözden geçirin demişler. Katar'ın başkenti Doha'da İslam Dünyası Forumu sırasında konuşmada Tahran'ın mevcut tutumu yani Tahran hükümetinin uluslararası topluma yaptırım dışında şans bırakmıyor demiş. Yani bu asi çocuğu, uluslararası toplumun sabrını zorluyor. İran'a büyük maliyetleri olacak diyor. Uranyum zenginleştirme programından vazgeçmiyor. Yeni yaptırım paketi uygulamaya çalışıyor. İsrail'den de İran'a daha sert yaptırım çağrısı gelmiş. Benjamin Netanyahu Başbakan. Rusya'ya gidecekmiş, gitmeden önce... İran'a baskı gerekir. Nükleer silah üretebilecek düzeyde uranyum zenginleştirmesi önlensin demiş. Yoksa olmaz. Barış filan diyorlar. Benim anlamadığım bir şey var. Şimdi bu tabi e, Irak'taki durum bir daha artık asla geri dönmeyecek kadar. Bir, Irak bir daha kendini hiçbir zaman toparlayamayabilir belki de bu korkunç istiladan sonra. Iraklılar, işte demin şey dedin de, işgal kelimesini kullanıyor. Iraklılar Moğol işgalini, istilasını benzetiyorlarmış Amerika'nın. E, çok Gitti bir işgalini. fark yok zaten. E, onlar onu da yaşadılar çünkü. Evet. Hülagü Han. Üzerlerinden geçmişti Bağdat'ın filan. Şimdi e, bir de tamamen belli, duvarlarla belli yerlere mahalleleri bile ayırdılar dolayısıyla da artık 4 metrelik duvarlarla insanlar kendi komşularının komşu, mahallelerinin hapishanesinde yaşayan bir durumdalar ama aynı zamanda da işte e, mesela ne diyor Hillary Clinton bütün dünyanın gözü üzerinde İran'ın değil mi daha önceki şeyler İran Amerikan başkanları da aynı şeyi söylüyorlardı. Peki şeye bakalım. G77 ne diyor? Dünyayı temsil eder mi sence G77? 130 ülkeyi temsil ediyor sadece. Yani dünyadaki 200'e yakın ülkenin 130'unu 4'te 3'ünü filan temsil ediyor. Onlar kesinlikle İran'ın bütün haklarını yani nükleer silahların yayılması antlaşmasının İran'a bu hakkı verdiğini söylüyorlar. Hı hı. Yani uranyumu nükleer enerji elde etmek için zenginleştirme hakkı var. Peki onlar dünya değil mi? Değil tabii. Dünya bir tane değil daha doğrusu. Çeşit, daha doğrusu dünya, dünya bir kişinin. Amerika'nın dünyası. Onun dışındaki sayılmıyor. Evet. Peki ama Amerikan nüfusu da dünyanın bir parçası mı sence? Evet. evet. Onlar da yapılan bütün anketlerden de Pew gibi Gallup gibi anketlerde İran'ın da nükleer enerji üretme hakkını zenginleştirme hakkı olduğunu söylüyorlarmış. Yani g 77 çıkart 130 ülkeyi Amerikan halkını da çıkart yani İranlar da dünyanın bir parçası değil. Ekim geriye kalıyor. İşte İsrail var. Bir iki başka ülke var. Şimdi İran'la kriz tabi son derece ciddi. Yani Chomsky geçenlerde birkaç ay önce yazdığı bir yazıda e, kriz gelişirse Irak şeyi bir piknik gibi kalır diyor. Çay partisi gibi kalır demişti. E ya çözüm var mı? Var. İran'da bütün bu e, nükleer yayılmanın ön, önlenmesi antlaşmasına taraf olan, imzacı olan bütün ülkeler kadar hakka sahip olmalı. E, İsrail'in peki sana soruyu soruyorum şimdi. İsrail'in, Pakistan'ın ve Hindistan'ın da bu hakları var mı? Olmalı mı? Bence olmalı. Ama eğer antlaşmayı imzalarlarsa tabii. İran imzaladı ama İsrail'in, Pakistan'ın ve Hindistan'ın yok. Yani mesela 687 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını hatırlatmış Chomsky. Oku, yaptı Boston Üniversitesi ne yaptığı bir konuşmada diyor ki hepiniz de okur yazarsınız bildiğim kadarıyla açın okuyun diyor 687 sayılı güvenlik konseyi kararlı Türkiye'nin de tarafı olduğu yani parçası olduğu daha doğrusu güvenlik konseyinin da, daimi üyelerin dışında da 2 senelik üyeliği var Türkiye'nin şunu yazıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya bu karar uyarınca Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge yaratmak için uğraşacaklar. Yani kimse herhangi bir medyada bir kişi bile bundan Orta Doğu'da nükleerden arındırılmış bir bölge olması kararından bahseden bir tek gazete şeyi okudur sen? Ortadoğu'nun nükleerden arındırılması... Amerika zaten... ve İngiltere'de de çalışmaya söz veriyorlar bu kararla. Kendi aldıkları karar. Yani Orta Doğu mu, Dünya mı aslında e, Ahmet Necat'la aynı yerlere düşüyor olmak genelde çok haz edilecek bir durum değil ama... E, ...o da işte İran'ın kuruluş yıl dönümü vesaire üzerinden şey dedi işte. Yani işte ABD'nin nükleer silah depolamasını da yanlış buluyoruz. Kimse zaten kullanabilecek bir durumda değil dünyada bu silahları. İşte Irak ve Afganistan'da gördük kullanabilirler mi? Hayır kullanmadılar. Demek ki bunlar zaten işe yaramıyor artık. Bu silahlar işlevsiz. Tam anlayamamış tabii oradaki o gerilim <gülüyor> politikasını büyük ihtimalle ama e, kullanım üzerinden baktığımızda haklı olduğunu düşünmek mümkün. E, diyor ki çünkü nükleer silahlara karşı olanlar önce kendi nükleer silahlarını imha etmeli ki doğru söyledikleri anlaşılsın. Çok haksız sayılmaz değil mi? Ben elimde bir tabanca ile gezip niye silah taşıyor insanlar falan diyorsam e, bu biraz cebir kullanmaya yatkın olduğum dışında başka bir mesaj vermeyecektir. Ya olağanüstü bir cebir şey var. Yani dünyaya meydan okuyor diyorlar dünya çoğunluğuna fakat İran değil Amerikan halkının da dahil olduğu bütün dünyanın izi çoğunluğuna meydan okuyan işte Amerika'daki Washington'daki, Londra'daki bir takım kuvvet tacirleri bir de işte üniversitelerin binalarında ve medyanın yazı işleri müdürlüklerinde dolaşan insanlar. Onun dışında kimse buna inanan filan da yok yani. Ama böyle deniyor mesela. Yani İran'ın mesela Amerika'ya, Batı'ya bir tehdit oluşturduğunu düşünmek aslında bir gezegenin yani bir göktaşının dünyaya çarpması ihtimali kadar yüksek diyor Chomsky. Ama bütün bunlar tam bir faciaya dönüştürmesine engel değil şeyin. Dünyayı yakmalarına. Clinton'ın, Netanyahu'nun vesaire filan. Yani şeyde öylesine bir durum olmuş ki mesela İsrail'de Naomi Chazan diye bir profesör var. Chazan mı nasıl okuyacağız bilemiyorum. 63 yaşında bir kadın. ...ve yani sosyal adalet ve İsrailliler için eşitlik ve sosyal adalet diye bir kuruluşu var. New Israel Fund diye. 200 milyon dolar dağıtmış ve İsrail sivil toplumunu güçlendirmeye çalışan bir kadın. 30 yıldır bu işle uğraşıyormuş. Şimdi kadını e, dev, İsrail devletini yıkma faaliyetleriyle suçluyorlar. Yeni bir makkartizm çıkmış. Yani böyle bir hakikaten cinnet hali bütünüyle geçerli olduğu söylenebilecek bir şey. Peki bütün bunları mesela Erdoğan ya da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi sözüne edemez mi bütün bunları? g 77 de diyor. Öncelikle Orta Doğu'yu eski kararlarımız uyarınca. Bir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şu kararı, sayılı kararı uyarınca Orta Doğu boşaltalım. Türkiye'nin demesi gerekmez mi? Olabilir. Asıl söylemesi gereken bu işte Maksız Güvenlik olabilir. Konseyi üyesi olarak değil mi? Bir hatırlatıyorum der. Tarih okuması, yazması herkesin olduğu gibi açar okurlar yani. Ama öyle değil. Ona inanmamayı tercih ediyoruz yani. Çok acayip bir durum. 687 sayılı karar. Buna karşılık Erdoğan Clinton'la İran'ı görüştü diye bir haber var doğada. Ne konuşmuşlar? Her şey çok güzel. İttifak önemli. Yine gelecek ben çok beğendi. Dışında bir şey var mı bilmiyorum aslında çok fazla ama... ...daha çok aslında gazetelerde konu olduğu nokta biraz farklı... İşte ağır bir tartışma yaşanmış. Ee, Baya birbirine girişen bürokratlardan falan filan bahsediliyor aslında düzden. Ee, Sabah gazetesinde en iyi verilmiş galiba değil mi? En manşette orada. ABD ile elçi krizi denilmiş. Erdoğan Clinton görüşmesi sırasında süre uzadı diye içeri girmeye çalışan ABD'nin Doha Büyükelçisi ile başbakanın danışmanı Fu Fuat Tanlay boğaz boğaza geldiler. Bu one minute falan gibi müdahaleler var herhalde değil mi? Bu more one minute <gülüyor> durumu. Ya şimdi e, vakit az olduğundan çok da vakit yemeyelim bunda. Sadece mevzu şu şekilde aktarılıyor. Herhalde böyle değildir diye benim içimde bir hissiyat oluştu peşin söyleyeyim. Yani bir eksik bir şeyler var bu puzzle'da. Çünkü e, ABD'nin doğa büyükelçisi Joseph ya da Joseph Le Baron... E, Doha, e, Doha emiriyle yapılacak olan görüşmeye geç kaldı fark ediyor Clinton'ın. Türkiye'deki gazetelerde anlatılan hikaye bu. E, geç kalınınca bu sefer içeri girmek istiyor. Halbuki Erdoğan'la Clinton'ın görüşmesi uzamış durumda. İçeri giremezsin deniliyor ona. Onlar ne demek giremezsin? şey konuşuyorlar çünkü o sırada. Orta Doğu'dan nasıl tamamen nükleer siz bir alan yaratacaklar. Bunu mu konuşuyorlar diyorsun? Bunu konuştuklarını düşünmek istiyorum öyle diyeyim. Tamam. Diyelim ki bunu konuşuyorlar. Ee, Sayın Löberon kapıya geliyor. Diyor ki çekilin ben Sayın Clinton çıkaracağım başka görüşmesi var. Olur mu diyorlar. Ee, o da diyor ki e, Katar Şeyh ile görüşmesi var. O çok daha önemli diyor. Bunu dememiştir herhalde. Bence de dememiştir ama yani hani geliyor kapıya dayanıyor. Kapıda e, Türkiye'den görevliler durdurmaya çalışıyor da çekilin Katar'la görüşmemiz var daha önemli. Diyor Tanlay'da Türkiye'nin öneminin ne olduğuna sen karar veremezsin. Haddini bil diyor. Bunun üzerine o da sinirlenip kapıyı yumrukluyor. Kapıyı yumruklayınca Tanlay. Hangi kapıyı yumrukluyor? Erdoğan'ın Erdoğan evet, Erdoğan içeride, içeride dan dan dan kapıya yumruk. Ee, ama bu orada şey vardır. Kapiton nedir kapılar Yum, <gülüyor> yumruk mumruk bir şey olmaz bir şey diyorsun. Olmaz yutar sesi yutmuş sesi herhalde çünkü çıkan giren yok. E, ardından tartışma sertleşiyor ne demek bilmiyoruz o. Düşünebilir misin ama şöyle olsaydı kapıya vuruluyor tak açılıyor kim o diyorlar mesela. Buyurun. Clinton'la şey. E, bunun müzene herhalde burada anlatılan hikayeden Lébaron'un. Hadi hadi gidiyoruz Katar şeyhi bekliyor falan diye kolundan çekmesinde <gülüyor> bekleyebilirdik. Tartışma sertleşince iki diplomat birbirinin üstüne yürüyor. Görevlilerin araya girmesiyle ayrılıyorlar. Hiç yakışmıyor diplomatlara. Hiç böyle. yakışmıyor. Diplomasinin bittiği yerde değil mi? Ee, ve ardından ABD Büyükelçisi sinirini alamıyor. Neyse ki bizim tabii ki danışmanlarımız böyle şeyler yapmıyorlar. LeBarov sinirden dur, kapıları tekmeliyor bu sefer. Kim haklı? <gülüyor> Netanyahu <gülüyor> haklı. Ee, yani... Bu hikaye böyle geliştiyse karşımızda ABD'nin deli doğa büyükelçisi Joseph Le Baron var diyebiliriz herhalde. Gelip kapıları yumruklayan, ardından çekinin siz önemsizsiniz diyen, ardından bir tartışma çıkan, ardından da ayrılınca kapıları tekmelemeye başlayan bir adam. Bizimkiler biliriz ki munis yapısıyla tanınırlar. Bizim çocuk yapmaz böyle şey. O yüzden içimiz rahat. Bu arada bir siber başarı da varmış. ABD lazer silahıyla füze vurmayı başarmış. Ee, çok önemli diyorlar. Yıldız savaşları sonunda gerçek oldu diye televizyonlarda davuldu, zurnalı haberler vardı. Ee, üstelik hedefler arasında zap da yapabiliyor. Tek hedefi değil. Başka hedefe de tık diye kitlenebiliyor falan filan. Ee, lazerle füzeyi vurup patlatıyoruz havadayken. Böyle bir işe yarıyormuş. Bunu, bundan bize de versinler. Kesin verirler hiç merak etme. Geliyor yani. Radyoya yani ha radyoya ya yani radyoya ben biz derken bu sıralarda radyoyu da di tam açık gazete ekibini kastediyorum. Anladım hani ben daha çok bizi Türkiye koridoru da kapsıyor tabii bu ama bizim e, belli standart normal, normal yayılma alanımız. <gülüyor> paranormal yayılma <gülüyor> alanımız. yani şu ana kadarki araştırma kısmı yaklaşık 1 milyar dolar tutmuş. Hmm. Yani radyo için bir daha düşünmek ya da fiyatların evet. biraz düşmesini beklemek iyi olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti eminim ki beklemeyecektir. Her onların yanına iki de füze koysak hoş olabilir. Adı neymiş? Boeing Yalbir Airborne Laser Testbed. Daha testbed falan diye geçiyor adı ama. Bunu İran'a mı atacağız? Hayır. İran'dan ve Rusya'dan gelecek olan füzeler, roketler diye havada yok edilecekler. Hindistan'dan bize gelmediği için bizi ilgilendirmeyecek. Biz burada NATO. Galiba. Radyo değil yani. Yok buradaki Açık biz NATO değil. oluyor. <gülüyor> Evet, pardon, afedersiniz. Ee, şey, bu arada hafta sonunda ciddi bir gene gözaltı o, operasyonları, olaylı günler var. Bunların e, neyle ilgisi var? Mersin'de olaylı gün diyor mesela. Ee, sadece Mersin'de değil, başka illerde de aslında benzer e, protesto gösterileri yaşandı. Öcalanın Mersin, Hakkari, Şanlıurfa. Ve başka illerde de mi? Bu üç ilde çatışmalı durumlar yaşandığını biliyoruz. Onun ötesinde tam olarak haberleri henüz daha aldığımızı söylemek Şu İstanbul, Adana, Mardin, Siirt, Van, Ağrı ve Batman'da PKK'nın gençlik yapılanması, yurtsever demokratik gençlik hareketi ve şehir örgütlenmesi, Kürdistan Topluluklar Birliği'ne yönelik KCK Mesela... eş zamanlı operasyonlar yapıldı diyor Voice of America. Yani bunların PKK'nın mı falan filan buralar biraz tartışmalı alanlar. Ama neyse yani Voice of America belli ki e, iç seslerini bastırıp dış ses verebilmeyi başaran yayınlardan biri. E, 15 Şubat'ta yasa dışı eylem hazırlığında olan 15 kişi falan diye devam ediyor. Bir sürü gözaltı var. Sayı değişiyor e, Yani Voice of America kaynak. 86 kişi göz altında demiş ve şey diye vermiş başlığı. PKK ile ilişkisi olan. Belirlemişler ilişki. Evet. Ben tesbih. televizyonda gördüm mesela çatıdan 3 çocuk indiriler Bayağı ağlıyordu çocuklar falan. Ben kaçtım çiklet almaya gidiyordum falan gibi de böyle savunmalar veriyorlardı kamera önünde. Doğrudur yanlıştır bile ama olan kısmının yanlış olduğunu biliyorum en azından. Çünkü başka türlü şeyler görmek mümkün. Mersin'de olaylı gün diyor MTV MSNBC'de 29 gözaltı diyor. Göstericilerden biri bir binanın damına çıkarak intihar tehdidinde bulunmuş. Burada da 29 rakamı var. anetten de KCK operasyonunda onlarca bu göstericiler 15 yaşındaydı. Ya da 16. Hmm. Hani çatıya çıkıp kendini atmayı düşünen. Niye böyle yapıyorlar hiç anlamıyorum. Halbuki devletin güvenli ellerine kendilerini teslim etseler. İşte orada bir gariplik olu veriyor. BDP gözaltıları aynen devam ediyor bu arada. Bir yandan demokratik açılım falan filan diye bir hikaye var. Evet 11 ilde hafta sonunda düzenlenen operasyonlar bu da bir anette yani bir derleme. Birçoğu BDP'li Barış ve Demokrasi Partisi oluyor bu açılımı. Yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Hakkari'de 15 tutuklama var. Yani 14 Nisan tarihinden bu yana da 1500 olmuş gözaltı. Yani çok ciddi bir durumdan bahsetmemiz mümkün burada. Yani bunun sistematik olmadığını düşünmek herhalde artık çok kolay değil. Çünkü bir yandan hani neyin kaşıyacağını, neyin rahatsız edeceğini falan filan öngörmek çok mümkün. Yani mesela sürekli olarak Öcalan'ı düşünüyor olması devletimizin ciddi bir sorun durumunda. Çünkü... Şimdi mesela Abdullah Öcalan'ın gözüne kalem sokulmasın diye gözünü düşünerek e, bundan sonra ziyaretçileriyle arasındaki mesafenin 7 metren az olmamasına karar verilmiş. Böyle bir şey mi var konuyor? Yani gözüne kalem sokulması ne demek? Böyle bir şey ilk defa duyuyorum ben. Ben aynen okuyayım ki üstüme kalmasın. Güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu İmralı'da açık görüş sırasında Öcalan'ın gözüne kalem sokulması gibi herhangi bir saldırı olasılığına karşı da görüşme odasında Öcalan ve ziyaretçiler arasında mesafe 7 metreye çıkarıldı. Ya yani şimdi o, o zaman kalem atmayı mı önlüyor bu? 7 metre. Yok hani katılalım. kalemi direk, şimdi mesela arada 2 metre olsa kalemi koşup koşup diye gözüne birini saplayabilirsin. 7 metre olduğunda bunu yapmak zor. Araya görevler falan girer herhalde. Düşünmem bu mu bilmiyorum. Ee, ama tabii bunun ne şekilde okunabileceğini dışarıda hayal etmek mümkün. Hep bu iyi niyetli hareketler zaten sonra iyilikten maraz doğuyor. Vallahi cinnet diye de okunması muhtemel. Ee, yani bu arada kimle görüşebiliyor derseniz zaten görüşebildiği bir avukatları var. Ee, motor bozulmadığı zamanlarda. Ee, bir de ailesinden nadiren görüşebiliyor. Başka görüşebildiği bildiğim kadarıyla kimse zaten yok. Ee, bu arada tabii adaya gidiş dönüş e, ücretli biliyorsunuz. Ayrıca 30 lira kişi başı. Avukatları ve yakınları e, işte 30 lira ödeyip gidiyorlar. Böyle işte günde beş buçuk liralık yemek falan diye devam eden evet. bir şeyler de var ama e, işte öyle. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilisi yıl dönümünde BDP eş başkanları da herkes meydanlarda onuruna sahip çıksın diye de bir meydanlara çağrı var. Tutuklamalara ve 15 Şubat'a karşı çağrı diyor günlük gazetesi adına da onları okuyalım. Ee, ve e, Şimdi ara vereceğiz herhalde eğitimle ilgili de ilginç şeyler oldu hafta sonunda. Daha doğrusu cuma günü biz yayından çıktıktan sonra YÖK'ün katsayı düzenlemesini durduran Danıştay'ın mağdur ettiği gençlere ÖSYM tavsiyesi diye bir haber vardı. Sınava çalışmaya devam edin. Yani danıştaya uyma sen dersini çalış diye. Danıştaya uyuyacak uyumayacak <gülüyor> bir şey yok ki. Sınav var mı yok mu ne zaman belli değil. Bu miktar e, türbülans yapıyordur herhalde değil mi? ÖSYM başkanı. Öğrenci seçme şey hani Bir yer patlar merkezi. birisi camdan atlar falan. Sonra polisler geri görecek bir şey yok. Çekilin falan diye hani milleti kovalar ya. Onun gibi. <gülüyor> ha, yani, ha yok tamam yok dedi memur bey. Gidelim artık diye böyle gidersin. Profesör yar yarım anda... Hakikaten danışta karar üzerine ne yapması gerektiği konusunda kararsızlık yaşayan on binlerce gençce öyle seslenmiş. Kendinizi olup bitenden soyutlayıp bunu sen öğrenci değilsin artık ilgilenmiyorsun Yok. onun için kendini olup bitenden soyutladın mı peki? Soyutladım. Soyutlar mıydın o zamanlar? Pek tabi. Yani? Üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürün sınav için başvuru süresini iki gün uzattık. Tüm adaylar lütfen başvurularını yapsın demiş. Bu da ilginç bir durum değil mi? Danıştay'da aleyhine aksine karar olduğu halde. Ama bunları Ali Bilge ile bugün eğitim konuşacağız. Ne güzel. Ee, bu oraya saklayalım. O zaman şimdi bir ara verelim. Daha sonra da mesela çok önemli bir görünen bir açıklama ilk defa Görüyorum gazeteci Çetin Emec'in eşi Bilge Emec ile de bir mülakat yapılmış çeşitli gazetelerde var. E, gerçeklerle yüzleşmek istemedim, devleti hiç sorgulamadım demiş. Bunun dokuz buçukla on arasında bize kalan vakitte de bunları da konuşuruz. Açık Gazete Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali. Günaydın. Merhaba. Evet, kağıt kalemleri hazırladık. Sıralarımıza geçtik koridorda ve bekliyoruz eğitim konusundaki şeylerinizi. Ya şimdi sorularınızı. Son haftalarda hep böyle e, temel e, ortaya çıkan e, gündem üzerinde yoğunlaştık. Biz böyle e, Türkiye'nin eee Yine temel sorunları olan konularda sağlıktı, yerelleşmeydi, yerel yönetimlerdi, eğitim gibi konuları çok eğilemedik. Son aylarda okuduğum bir takım raporlar, değerlendirmeler ışığında Türkiye'de eğitim sistemi ki son dönemde de katsayı ile de yani danıştayın gökün katsayı kararını iptal etmesi üzerine de tartışma var O bağlamda isterseniz biraz eğitim meselelerimize değinelim. Evet, birinci Değelim. soruya gelelim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Şimdi e, aslında e, konu tabii seri programlara e, matup olması gereken bir konu. Yani okul öncesi eğitimle e, ilk öğretim, e, orta öğretim ve yüksek öğrenim. Bütün sosyallik içerisinde ele alınması gereken konu ama biz e, bugün ağırlıklı olarak orta öğrenim üzerinde e, duralım e, ve yani çünkü sonuçta orta öğrenimden yüksek öğrenime geçiş ilişkin bir konu gündemde e, ve pek çok e, insanı e, genç insanı ve onların ailelerini ilgilendirmekte e, benim e, Orta öğrenim e, kurumları e, son dönemde dikkatimi çeken ve e, araştırma yeten konu da şey oldu. 79 çeşit orta öğrenim kurumu varmış Türkiye'de. 79? Evet. Mu? Yani hmm. bu, bu, inanılır gibi değil. Evet. Darbe çeşitlemeleri de, müdahale çeşitleri kadar <gülüyor> okul çeşidi var. Orta öğrenimde 79 adet okul türü var. Ne demek bu? Yani nasıl bu tür türler neye göre ayrılıyor mesela bir iki örnek e, vermeniz i̇şte mümkün. Efendim, Şöyle, okul türlerinin öğrenci seçimine göre farklı yöntemler takip ediliyor. Sınavlı, sınavsız okul türleri var. Örneğin o sınavlı, sınavsızların arasında teknik meslek, Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Genel Lise, Ticaret Lisesi, Kız Teknik, İmam Hatip, çok programlı liseler mesleki ve eğitim merkezleri, doğrudan başvurulu, sınavlı, genel sınavlı bunları alt alta koyduğunuz için içinden çıkması gerçekten zor. Yani bu da <gülüyor> ayrıca bir program yapmak lazım. Ama evet, bunların hepsini bilen bir kurum ya da kişi var mıdır ki zaten bunların? Kişiler akıl... olduğunu sanmıyorum. Ama çok güzel bir soru. Yani ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkiliye sordum, e, orta öğrenim kurumlarının bu 79 adedinin 15'e indirilmesi için bir karar almışlar, e, 79 adet türün. E, ve bunların hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'nda, inanamayacaksınız, 6 tane genel müdürlük tarafından paylaşılmış durumda. Bir de onların yedinci olarak da bir koordinasyon kurulu vardır herhalde aralarındaki o alt müdürlüğü düzenliyordur. Koordinasyon. koordinasyon olduğunu zannetmiyorum çünkü bu 79 yani bu eğitimle ilgili tüm kurumların paylaşılması birbirlerine olan üstünlük ve çatışma konusu haline gelmiş durumda. Mesela başarılı olan özel liseler hangi genel müdürlükteyse o genel müdürlük ee, o lisenin mesela başka bir genel müdürlüğe o şeyin verilmesini istemiyor. Ve bir üstünlük e, sahiplenme. Mesela adam diyor ki onun bulunduğu başarılı lisenin bulunduğu genel müdür benim liselerim diyor. Yani böyle bir bürokrasi içinde de bu bir güç e, paylaşım alanı haline gelmiş eğitim bürokrasi içerisinde. Evet, sadece güçle de yetin, yani başka maddi karşılığı da vardır belki bir yerlerde. Tabii ki, ee, tabii ki mutlaka. Çünkü bu e, Başarılı e, liseler, yani tabakalaştırma, sınıflaştırma e, okullarda, e, öğrencilerde dolayısıyla başlıyor. Yani çok erken yaşlarda öğretmenlerde de başlıyor. Dolayısıyla öğretmen e, eğitim bürokrasisinde de var. Yani mesela sınavla alınan e, öğrencilerin sınavlandığı okullara ben onu bilmiyordum, sınavla öğretimi alınabiliyor Dolayısıyla başarı taht baştan başlıyor. Ha yani öyle sınavla öğret öğrenci alan okullara e sınavla öğretimyesi evet. alınıyor. Evet. Öğret öğretmen, öğretmen alınıyor. alınıyor. Şimdi Pardon. zaten işin bir programı de şeye ayıralım. Yani öğretmen yetiştirme başlı başına o alem bir durum. Yani şimdi bir eğitim sisteminizin hem merkeziyetçi bir eğitim sistemi yani bütün ülkeye ee, yani yaklaşık Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e, yaygın eğitimde 15 milyon civarında öğrencisi var ee, ve bu eğitim sistemi e, 700 bin falan da öğretmen var. Merkezî bir şekilde e, işletiliyor. Bu merkezî yapının içinde bu kadar o kültürü var ve e, özellikle orta öğrenimde, onun altındaki eğitim şeylerinde. Çok sık aralıklarla sistem değişen değiştiren düzenlemeler ve müdahaleler var. Yani gerçekten karmaşık bir konu. Yani hem öğrenci olmak, hem veli olmak, hem öğretmen olmak deliye çıkmak gibi bir durum yani bu sistem içerisinde. Türkiye'de ayrıca yüksek öğrenimle. Orta öğrenim yani temel öğretim ve orta öğrenim arasındaki ilişki de kopuk. İki ayrı otorite var biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüksek öğrenimde bir katkısı yok. Sadece bir koordinasyon şey yüklenmiştirimde. Bir de bir yüksek öğretim var. Bütün bu eğitim, bütüncül bakarak yüksek öğrenime kadar devam eden süreçte bu koordinasyonu da göremiyoruz. Dolayısıyla sık sık yapılan müdahaleler... Sistem üzerinde yapılan müdahaleler makamına şamil alınan kararlar diyebiliriz duruma göre siyasal gelişmelere göre ki yani 1998 müdahalesi eğitim temel eğitim reformu çıkmıştı biliyorsunuz 28 Şubat sonrasında bu kassa uygulamaları falan da oradan geliyor zaten. Ee, onunla başlayan bir süreç. Ee, ama e, yani onları da geleceğiz. Ee, gerçekten en fazla vurgulanması orta öğrenim açısından baktığımızda e, ciddi bir konu, inanılmaz bir çeşitliliğin olması ee, ve bu arada yaban, ha, bir de yabancı de eğitim yapan, yabancı de eğitim yapmayan açık liseler, gece liseleri bunların hepsini topladığınızda Ömer ve gerçekten 79 adet e, bir e, tür olduğunu. Milliyetin Bakanlığı yetkilileri de söylüyor ve amaç da bunu 15'e indirmekmiş. Bu çerçevede teknik yani mesleki orta öğrenimdeki durum ki özendirilen bizim kalkınma planlarımızda falan tarihimiz boyunca meslek liselerinin mesleki orta öğreniminin Oranın yükseltilmesi e, hep belirtilir. Ve de gelişmiş e, ülkelerinde de örnek verilir. Amerika hariç, Amerika'da e, e, lise eğitimi daha farklı, kıta Avrupa'sı örnek verilir. Ve burada 3'te 2, 3'te 1 oranı e, daha çok gösterilir. Yani 3'te 2 meslek liseleri, 3'te 1 genel liseler. Türkiye'de bu özendirilmiştir e, tüm kalkınma planlarında e, ve hedeflerde. Ama 1999 yılından sonra yani bu imam hatipleri hedefleyerek meslek liselerinde, teknik liselerde üniversiteye girişlerinin zorlaştırılması nedeniyle başlayan bu süreç meslek liselerinin cazibesini ortadan kaldırmış ve bu oran çok ciddi şekilde azalmış şeye boğmak istemiyorum ama yüzde 35 lere kadar 34 lere kadar düşmüş yüzde 57 lerden sanıyorum hmm, düşen ne, nedir meslek, meslek liselerine eğilim. olan eğilim eğilim evet. evet yani onun nedeni de meslek liselerinin üniversiteye gidecek yolun daraltılması ve bu nedenle de genel liseye doğru Öğrencilerde ve velilerde yönlendirmede genellisinin oranının artması tabii ee, ki bu dünyada genelde yüzde 55 ile 60 oranında e, bizim gibi ülkelerde ve e, kıta avrupasında e, böyle bir dağılım var e, bizde de tam e, tersi bir şey var çünkü yüksek öğrenimin yolunun e, genel liselerden ee, geçebileceği şeklinde bir e, durum doluyor oluyor. Ve dolayısıyla ama 2004, 2003 yılında herhalde AKP'nin istihara gelmesi nedeniyle burada bir değişim e, söz konusu oluyor ama yine eski seviyelerine ulaşmış değil. Bu şeyi artırıyor. Meslek lisesinin öğrenci gitmiyor. Biri meslek lisesi var, hoca var, orada ekipman var. Yüksek maliyetli lise e, o, çıkmış ortaya. Meslek liselerinin. Boş okullar ama açık okullar ciddi bir bu anlamda yüksek maliyetli meslek meslek teknik lisede ortaya çıkmış bir de yani bu arada aklıma geldi 8 yıllık eğitime geçiş eğitimde okullaşma oranının arttırmasına karşın şöyle bir açığı şey, durumu ortaya çıkartmış dershane 22 bin eski ilköğretim okulu boş durumda Türkiye'de yani bunu orta öğrenim şeylerini birleştirdikleri için Açığa çıkan 22 bin bir kıymet var köylerde ve kasabalarda. Ne demek açığa çıkan ve boş olma? Yani i̇şte kavramakta zorluk çekiyor. Şöyle diyelim ki köylerin 10 köy var ilçede, onun da ilkokul var. Evet. Ama 8 yıla çıkınca bunlar toplulaştırılıyorlar. Yani 10 köyde değil de 5 köyde 8 yıllık eğitim yapılıyor. Öğrenciler ulaşımla işte serviste gidiyorlar ya da yatılı ilköğretim okulları falan kuruluyor. Bu arada açığa çıkan, ben görüyorum pek çok tatil beldesi ya da köylerde eski okullar harabe şeklinde. Bir e, problem oldu. Telefon bağlantısı kesildi. Bu arada da konu... E, şey olmasına rağmen Ali Bilge ile konuşuyorduk biraz önce konunun e, Ali Bey e, esas olarak orta öğretime ağırlık veriyordu. Fakat biz bu arada da şeyden de bahsedelim e, Ali Bey ile tekrar bağlantı kurma çabası içindeyiz. Yani Danıştay'ın Danıştay kat sayı kararına e, karşı ÖSYM Başkanı Ünal e, Yarımhan İptal, belirsizliğe yol açtı ve mevcut sistemin değiştirilmesini istiyor. Kat sayı farkı kapatılamayacak kadar büyük oldu. Meslek lisesi öğrencilerine üniversite kapıları kapanmamalı demişti. Bu da hafta sonunun önemli haberiydi. Evet şimdi bağlantı tekrar sağlandı. Ali Bilge'ye dönüyoruz. Evet Ali Bey bir ufak teknik <gülüyor> evet. arıza oldu. Şimdi yani bu meslek liselerindeki durum bu. Ciddi olarak hem yüksek öğrenci sayısının düşüşü var. Bu nedenle hantal ve yüksek maliyette okullar olmuş durumdalar. Bu arada yani Türkiye'de 1999 sonrasında ilk öğretimde okullaşma oranı artmasına karşın tüm okullarımızda eğitimde uygulanan Yöntem nedeniyle bir elenme, bir filtrasyon söz konusu değil. Yani okula çocuğun devamsızlığı e, nedeniyle terk etmiş olarak görülmemekte. Fiili olarak okula gelmese bile okul çağını bitinceye kadar okulda göz gözükmekte. Bu e, ciddi olarak e, bir problem olarak karşıda çıkıyor. Zaten yani bu bir üst sınıfa... E, ...yeterli bilgi ve beceri sağlanmadan geçirilme bizim e, temel e, uygulamamız haline gelmiş durumda. Bu da zaten eğitimin niteliğini e, ortaya koyuyor, niteliksizleştiriyor e, mevcut sınıf geçme uygulaması... ...ve bu sınavlarla alan tatem başlangıçtan itibaren alan tasnifi e, yapılarak yüksek ölüme kadar e, taşınması. Bizim 99'dan bu yana... E, OECD verilerine göre Türkiye'nin e, gayri safi milli hasılasına eğitim harcamalarının oranında e, bir artış şöyle özel harcamaları da kattığımızda bir e, %7'yi ortalamaya yakın bir eee harcama olduğunu görüyoruz. Kamu kamunun ki e, %2,7 ee, özeli kattığımızda gayri safi milli hasılanın %7'sini buluyor eğitim <gülüyor> harcamaları bizim. Ee, özel harcamalar dikkatinizi çekerim daha ciddi bir bölümünü ortaya koyuyor. Kamununki %2,7 ee, OECD ile de bu şekilde de sonuncu oluyoruz OECD ülkeleri arasında. Ee, şimdi özel harcamaların büyük bölümü özel dershanelere yapılıyor. E, dershaneler ücretli. Bu da e, yani tabakalaştırmayı e, eğitimde e, daha tem, ilk yıllardan itibaren e, dershanelere gidebilen kesimle gidemeyen kesimle tabakalaştırma ve okulların da sınıflaşması her şey birlikte ele alındığında e, bütün bu eşitsizliklerin e, yerleştiğini görüyoruz. E, çarpıcı şeylerden biri Türkiye'de temel bu bütün eğitim harcamaları içerisinde gayri safi milli hasılamızda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hem gayri safi milli hasıla içerisinde bütçenin yeri hem de konsolide toplam bütçe içerisindeki yerinde artış var. Mesela 97'de 8 iken 10,6'ya yükselmiş toplam bütçe içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi. Bu şekilde şey geçmiş görünüşte savunma bütçesini geçmiş gözükmekle birlikte bu 10,64'lük yani ayrılan şeyin %8'i maaşlara gidiyor. Öyle mi? Evet. evet. Evet, burada bir büyük bir önemli bir verimlilik kaybı söz konusu herhalde. Tabii. Yani e, Türkiye'de zaten e, işin eğitim kalitesinin ölçümüne ilişkin çalışmalara baktığımızda e, yine orada e, çeşitli uluslararası yöntemler e, kullanılıyor. Bu OECD'nin PISA denilen uluslararası öğrenci değerlendirme e, programı çerçevesi içinde zaten son söz çok ciddi sorunlarla Türkiye eğitimde karşı karşıya diyor. E, yani mesela ortalama e, ölçümlerde e, orta öğrenimde ...matematik, okuma ve fen bilgisi gibi alanlarda OECD ortalamasının çok çok gerisinde yani burada 29-30 ülke arasında işte Meksika ile biz yer değiştiriyoruz. Bütün bu alanlarda ölçme konusunda ya Meksika bizim altımızda ya biz Meksika'nın altındayız. Derin bir eğitim sistemi eşitsizliği oluyor. Derin okullar arası eşitsizlik e, saptanıyor e, ve de başından itibaren hem bu e, müfredattan ve müfredatın uygulanmasından doğan sorunlardan ve sınavlardan e, orta önüm kurumlarında birbirine yakın öğrenciler aynı okullarda kümeleniyorlar ve yani hani süperlik birincilik ikincilik üçüncülük amatör küme filan gibi okul çocuklar ve okullar tabakalaştırılıyor bu çok cazip bir şekilde görülüyor Hatta bu cazip bir şekilde başlangıçtan sunuluyor ne seçerseniz seçinmişti. Siz burada kendisi alabilirsiniz. Bir daha da o aralarda geçiş yapmanız pek mümkün değil diyor. Bu pizza ölçüleri eleştiriliyor, eleştiriliyor ama e, her ne olursa olsun başka ölçümlemelerde de e, şeyin uluslararası yerde. E, harcama miktarları açısından belki bir gelişme var yani bütçede içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi genel olarak eğitim harcamalarının gayri safı milli hasıla içerisindeki yerlerinde e, bir takım e, e, ileri doğru e, gitmeler söz konusu olmasına karşın e, kalitesi açısından e, çok ciddi problemlerin olduğunu ortaya koyan e, çalışmalar var. Yani e, bütün bu Türkiye ortalamaları rakamları boğmak istemiyorum. E, ve sonuçta çıkan sonuç temel bilgi ve becerilerden yoksun. Nitekim e, sınav sonuçlarında bunu kendini e, gösteren bir istislik vardı. Yani e, Türkiye'de e, mesela matem e, orta e, yüksek öğrenimde e, çok ciddi bir e, hiç. Soru yapamayan insanlar çocukların kümelenmesi ortaya çıkıyor. Yani matematikten sıfır, işte fen bilgisinden sıfır ve bu oranlar çok yüksek düzeyde. Yani e, tek bir soru dahi cevaplayamayanlar. Yani evet. işte bu e, üniversitelerde de çok her sene üniversite giriş evet. sınavlarının arkasından gittikçe e, büyüyen ve göz lerin de büyümesine yol açan, falt taşı gibi açılmasına yol açan büyük rakamlar oluyor böyle sıfır bile alamayan, evet. evet. Hiçbir soru cevaplayamayan, doğru cevaplayamayan binlerle ifade edilen sayıda öğrenci olduğu gibi bir sonuç çıkıyordu demek bu şeyde de böyle. Bakın, bu evet, öğrenci seçme sınavı 2009 verilerine göre 11 yıl ya da 12 yıl eğitim görmüş gençlerden kişilerden Yüz, yaklaşık yüzde ikisi Türkçe testinden, yüzde yirmi üçünün matematik testinden bir netten daha az yaptıkları sıfır yani. E, yüzde ikisi Türkçeden evet. yani herhangi bir Türkçe evet. soru da cevaplandıramıyor. Evet. Matematik ne dediniz? Yüzde, yüzde yirmi üç. Evet bu çok tabii. Bu, bu üniversite sınavına giriyor bu. Bu, bu üniversite sınavı sonucu. Evet. Al, alttan giriş. Yani Gerçekten e, inanılmaz e, bir e, sorun kümesinin biriktiği bir şey. Yani eşitsizlikler, dengesizlikler, kalitesizliklerin e, inanılmaz bir şekilde yoğunlaştığı bir e, alan burası. E, şimdi e, önümüzde seçimler var değil mi? Yani seçimlere gideceğiz işte bir, bir, bir, bir buçuk yıl içerisinde. Ben yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Hiçbir siyasi partinin eğitimde izlediği politikalar nedeniyle ne seçim kazandığına ne de kaybettiğine tanık olmuşumdur. Oysa en çok kullanılan klişe cümlelerden biri de her şeyin başı eğitimdir. Evet. Yani değil mi? Herkes evet. daima bunu tekrarlar yani. Yani şu anda mecliste bulunan, mecliste bulunmayan. Siyasi partilerin hiçbirinin de bu konuya eğildiğini, şu anda bir komisyonu olduğunu e, sanmıyorum yani. Peki kimsenin de duruma tek başına hakim olabilecek, yani Milli Eğitim Bakanı evet. dahil e, bu konuyu son derece karmaşık bir tablo çiziyorsunuz. Ve biraz da artık absürt sınırlarını, yani saçmanın sınırlarını da zorlayacak bir noktaya geliyor maalesef. E, ama kimsenin duruma hakim olduğunu... E, gösteren herhangi bir ipucu yok galiba. Bir de şeyi soracağım. Mesela 79 ayrı tür lise eğitimi veriliyor. Kategorisi var diyelim ya da. Bunların 15'e indirilmesi yolunda bazı reform diyelim ona da planlar yapıldığı söyleniyor. Peki nasıl indirilecekmiş? Şimdi e, bunları e, mesela Anadolu liseleri e, İngilizce e, olanları sınavlı İngilizce olmayanları sınavsız olunca hala Anadolu Lisesi olarak diyorlar diyor ki biz bunları normal liseye katalım normal hı. lise olsun bunlar hı hı. ondan sonra e, bu e, şeyleri de mesela Türkiye'de tek e, sektör olarak da mesela, basın sektöründe matbaacılık lisesi var e, ves sadeceler var yani böyle çok e, spesifik alanda e, iş yapan liseler var e, bunları e, gruplandırıyorlar ondan sonra ve bunların yani gerçekten şöyle çaplasya'ya baktığınızda sınavlı sınavsız e, işte e, gece eğitimi yapan e, gündüz eğitimi yapan İngilizcesi olan olmayan e, Mesleki olan düz, Düzü olan Böyle bir çapraz şeyde bir karmaşa hakim zaten. Yani buna 15'e ilmesiyle de onu e, kolay yönetilebilir ve düzgün, derli toplu bir hale getirmiş olmuyorlar aslında. E, ve bu konuda da çok ciddi olduklarını zannetmiyorum. Çünkü e, bürokrasiyi e, biliyorsam bürokrasi bu türler içerisinde kendine güç alanları oluşturuyor. Ve hiçbir şekilde ondan kolay kolay vazgeçmiyor. Yani alt bütün orta öğrenim kurumlarını altı genel müdürlükte öğrenim kurumlarını topluyorsunuz ve bunları ayrı ayrı bir yerlere bile bağlı değil. Zaten şöyle bir şey var. yani bir yandan merkezi bir eğitim sistemimiz olmakla beraber bu dağınıklık merkezdeki dağınıklığı gösteriyor. Mesela aynı şeyi yüksek öğrenimde de görüyorsunuz. Gök var. Ee, ve şu bir hesapladım ee, 94 devlet üniversitesi 45 vakıf üniversitesi 139 tane üniversite var Mesela askeri yüksek öğretim kurumları var gök listesinde 5 tane de o var emniyetim yüksek öğretim kurumu var Kıbrıs'ta 5 tane gökle ilişkili üniversite var özel statülü devlet üniversitelerimiz var dışarıda Kırgızistan Türkiye Manas, Ahmet Yesevi Bunları falan topladığımızda 13 de bunlardan geliyor. 139 artı 13, 159 tane YÖK sistemine dahil eğitim birimi, eğitim üniversite var. Yüksek okul vesaire. Yani orta öğrenimde bu varken yüksek öğrenimde de bir kere bir baktım hiçbir vilayet üniversitesi kalmamış durumda. Şimdi bir yandan orta öğrenimden böyle birikimli yüksek öğrenime talep geliyor. Sorunlarla kümeleşerek geliyor geliyor. Üniversitede kontenjanlar artırılıyor. Üniversitelerin sayısı artırılıyor. Ama üniversitelerin sayısı arttı üniversitelerde yeteri derecede yok. Hatta öğrenci bulmakta sıkıntı çekeceğini söyleyen Gökbaşkanı yurt dışından öğrenci talep edebiliriz diyor bu üniversitede. Evet. Yani inanın neresinden tutsanız işte acası bir alanı konuyu konuşuyoruz Yani biz eğitim sürekli sorunlu bir alanımızdır ama son 10 yılda daha da açıkçası sorunları hem niteliksel hem niceliksel olarak artmış durumda ki biz şu ana kadar okul öncesi eğitimi yüksek öğretimi ilk öğretimi konuşmadık. E, orta öğrenim üzerinden gidiyoruz. E, bu işin orta e, e, ya mesela geçen gün bir şey e, duydum. Şimdi rakamını veremeyeceğim ama e, şimdi bu e, öğretmen olmada 300 bin kişi atanmayı bekliyor. Evet. Mı? Öğretmen. Şimdi bizim 1982'de Gök'le birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen yetiştirmede ee, devreden çıkıyor. Ee, büyük, büyük ölçüde çıkıyor. Ve üniversitelerden e, şey yapılıyor. E, öğretmen formasyon eklenmek suretiyle pedagojik formasyonu ekleyerek üniversite e, mezunlarından öğretmen yapılıyor son yıllarda biliyorsunuz. Ve işsizlik nedeniyle herkes öğretmen olmak istiyor. Bu anlamda başvuran, atanmayı bekleyen e, pedagojik eğitimden geçiyor. Bir de bir formasyon dedikleri bir şey var. Yani Onun, bu 700 bin öğretmeni mevcut 700 bin öğretmeni ilaveten yani 300 bin daha. hazırım, öğretmenlik yapmaya evet. hazırım e, durumda olan KPSS seseflerini geçmiş. bu Kamu personeli seçme sınavına göre alınıyor bu öğretmenler. Hı -hı. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki yakında diyorlar ki Türkiye'de e, dershaneler <gülüyor> Öğrenci seçme ve bütün sınavları, öğrencilerin dışında KPSS sınavlarına hazırlık kursları öğrencileri geçiyor. Katıl, katılımcılar. Evet. Yani adımı yetiştiriyorsunuz. Normal 21 yaşta üniversite biter ya ki bu üniversiteye giriş yaşı da çok uzamış. O yüzden mesela iş görüşmelerine çocuklar 30 yaşında falan gidiyorlar yeni mezun Yani 27, 28, 26 yaşında iş görüşmesine gidiyor. Giriş yaşı da uzadı, uzuyor. Mezuniyet de uzuyor. Ondan sonra e, ve bu insanlar tekrar KPSS sınavlarına gidiyor. İnanın bu tıpta uzmanlık ihtisas sınavlarında da yansımış. Her iller ilde tıpta uzmanlık için dershaneler açılmıştı Doktor çocuklar o sınavlara giriyorlar. Bu Bunları arada tabii her şey uzarken tek uzamayan şey maaşlar. Yani onlar sürekli güdük kalıyor. Yani ee, girmesi kolay değil ama e, girdikten sonra yaşaması da çok kolay. Değil. Öğretmenler için diyorsun. Evet. E, şimdi bu konuda e, yani temel ücret seviyelerine falan baktığımda durum öyle. Ama e, içeri girdiğinizde e, o kadar enteresan gelir kapıları açılmış durumda ki okul idareleri e, mesela e, okullarda format ben yeni bir toplantıya katıldım bu. E, Türkiye'de bu konularda son çalışmaları yapanlar tabii başka SETA isimli bir kuruluş var. Ankara'da Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştırmaları Vakfı. Onların ben e, öğretmen üzerine bir toplantısına katıldım. Orada dinlediğim öyküler aslında e, inanılmaz gelir kapısı yaratıcı. Sistem içerisindeki e, o, o, olayları anlattılar öğrenciler. E, yani... Bu formasyon eğitimi, öğretmen olma süreci içerisindeki harçlar ki bunların pek çoğu okulların döner sermayesi üzerinden belirlenen şeyler. İşte evet e, programın başında onun için maddi tarafı da var mı diye onun için sormuştum ben de. Evet yani Neyse. o bir şeyler var. Tabii ki ama e, öğretmenlerin e, şeyine baktığımızda, e, görünen ücretlerine baktığımızda ve öğretmenlerin yetiştirme süreçlerine de baktığımızda hem ücret hem de öğretmenlerin özür dilerim, yetiş kalitesi açısından da çok ciddi problemler var. Bu da ayrı bir şey konusu ama e, bu 700 bin öğretmenin pardon, hayatında e, hiçbir denetimden geçmeden emekli olabiliyor öğretmen. 400 tane denetmen varmış. Yani 25 yılını hiçbir şekilde denetlenmeden geçirebiliyor bu öğretmenler. Bir de buradan bakar, bakan bir sorun var. Yani öğretmenlerin özlük hakları, ücretlerle ilişkin talepleri, e, onların durumu, yaşam koşulları ki... ...yani Güney ve Güneydoğu'ya ilişkin ayrı bir eğitim araştırması yapılması lazım. Boş geçen dersler, e, boş dershaneler, boş okulları... E, Ayrıca bölgesel olarak da bu durumu değerlendirmekte de fayda var ki onu konumuz girmez. Ee, ben e, AVI'ye katılıyorum. Çok ciddi problemler olmasına karşın merkez yerlerde e, bunun bir takım ücretleri geliştirmeye dönük yöntemler bulunmuş da Ama bu tabakalaştırma, e, kategorize etme hem öğrencilerde hem de öğretmenler üzerinde var. Zaten... E, bu bir şeye baktığınızda eğitim şeyinde kaçıncı kademedeki okul, kaçıncı derecedeki türdeki öğretmen onunla değerlendiriliyor. Bu problemlerin üzerine yeni problemlerin eklenmiş olduğunu da gösteriyor. Evet ee, belki burada durmalıyız herhalde son derece karmaşık ve iç karartıcı da bir tablo çıkıyor eğitim açısından. E, tekrar e, bu konuyu muhakkak e, başka e, biçimlerde de ele almalıyız herhalde. Dizi, diziler yaparak <gülüyor> şey dizi. yapabiliriz yani. Ama yani dediğim gibi e, hiçbir siyasi parti e, bu, bu konudaki önermeleriyle iktidara gelmiyor. Ve iktidarı da kaybetmiyor. E, bunu biz en son tekrar etmiş olayız. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür bize. ederim. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 Aynı zamanda da Açık Radyo Kom'dan yayın yapıyor. Açık Gazete'nin de Podcast olarak da dinlenmesinin Mümkün olduğunu da bir kez daha hatırlatalım Akşamki tekrarların Dışında olarak istendiği zaman indirilebilecek Sadece Parasız olarak Abone olmak yeterli oluyor Bunları da hatırlattıktan sonra saat 9.43 ee, Devam edelim Şimdi e, a, a, hafta sonunda başbakanın ilginç de bir açıklamasını da okumuştuk. Biraz da onu hele alabilirse herhalde. Aslında gayet iyi diyebileceğimiz açıklamalardan biri yine e, Erdoğan'dan gelen ama e, yani. Önce iner... bir kulak mı verelim onun üzerinde mi konuşalım? Nasıl yapalım? Kulak verelim ne kısmı olduğunda böyle sürprizli uzun bir konuşma ya. Evet. Fok balıklarının avlanması karşısında ayağa kalkan insanlık Fosfor bombalarıyla öldürülen çocukları vicdanını rahatlatmak amacıyla terörle mücadelenin yan hasarı olarak görürse bundan bir bütün insanlığın adalet duygusu telafisi son derece zor derecede hasar görür. İşte bunun örneğini Gazze'de yaşadık. İslami terör kavramını toptan reddediyorum. Terörle İslam'ı bir arada görmek bizim kanımıza dokunmuyor. Terörle mücadelemizde dayanışma mekanizmalarının çalıştığını göremedik, hissedemedik. Uluslararası toplumdan ciddi bir destek alamadık. Evet, Başbakan Erdoğan, fok balıklarıyla öldürülmesinin öldürülmesinden bahseden değişik bir konuşma yaptı diyebiliriz. Yani iki açıdan almak mümkün herhalde. Birincisi yani fok balıklarıyla bu standart şey hayvanları seveceğinize insanları sevin modu var ya sürekli olarak. Ee, onun herhalde bir yansıması. Yani ayıp bir yansıma tabii ama çünkü fok balıklarına ne zaman sıra gelecek dersek herhalde hiç zaman sıra gelmeyecek. Halbuki yok oldular, bittiler. Hani soyları tükendi. Eğer şey, şeyden bahsediliyorsa eğer. Kanada'daki, Kanada'daki herhalde şeyden de, bahsediyor. Ona, e, Sopayla öldürmelerden. E, evet ama onu da hiç ayağa kalkan bir insanlıktan falan bahsetmek de o kadar Orada kolay değil. Orada bir grup değil. sağlam aktivist var. Dünyanın çevresinde çeşitli yerlerden bir sürü aktiv, aktivist imza veriyor. Ama bundan öte ayağa kalkan oturan değil mi böyle bir zıp zıp falan bir durum maalesef yok. Olsa çok iyi olurdu tabii. Son derece iyi olurdu. Çünkü Kanada büyük bir Kanada'nın her türden hükümetleri Hangi mezhepten, nesepten olursa olsun bunu bir avuç fok avcısının karını ön plana alarak bebek foklarının öldürülmesini yapıyor filan. Ee, yani onaylıyor çünkü onlardan oy aldığı düşünülüyor. Ama bu olayla Gazze'de öldürülenlerin, Gazze'de 1500 kişinin öldürüldüğünde Başbakan Erdoğan söyledi işte aynı konuşmasında. Bunu nerede yapmış bu konuşmayı hatırlamıyorum. Doha'da, daha doğrusu ABD İslam Dünyası Forumu'nda hmm. yapmış. E, şimdi çok aslında epey üzerinde duracağımız, epey problemli yanları olan bir konuşma. Bir ben yerinden sorayım. girmiş olduk Foklar'la. Evet, bir kez Foklar'la Gazelilerin öldürülmesi arasında, İsrailler tarafından öldürülmesi arasında herhangi bir bağlantı kurmak nasıl bir mantıktır? Bunu anlamak mümkün değil. Yok bir mantık arada. Yani çevrecinin Daniska'sı filan demiş olması da başbakanı bu açıdan pek kurtaracak gibi zaman da gibi Evet. Yani hani ne, böyle her şeyin daniskası olma durumu genellikle eyvahlar olsun. Bütün işte. hükümetler içinde var zaten. Yani niye böyle bir bağlantı kuruluyor? Bir ikincisi de şimdi e, hep konuştuğumuz hikayeler bunlar. E, yani güvenlik konseyi. Üyesi Türkiye bir başbakanın da dışları ile istişare yaptıktan sonra da İsrail'in bu tavrına karşı Gazze'deki Goldstone raporu Birleşmiş Milletler'in Goldstone raporunun işte savaş suçları işlediğine dair ve insanlığa karşı da muhtemelen suç işlediğine dair raporunu destekleyen bir konuşma yapması beklenebilir. Onu yapmıyor burada ama diğer forumlarda bu şekilde foklarla falan bahsederek foklardan falan bahsederek böyle tuhaf bir konuşma yapıyor. Bir ikincisi de ondan sonra da İsrail'le aynı zamanda işte gerek tankların e, şey tamiri mi neydi onun yeniden tankların reorganizasyonu yani deniyor. Rehabilitasyon yani. ya, <gülüyor> ya işte update ya. Ya yani bir <gülüyor> şekil güncellenmesi tankların işini. Ya oralara gelmeden zaten bence ortada çok adice bir durum var. Yani Doha'da ABD İslam Dünyası Forumu diye bir şey niye yapılır? Yani ABD ile İslam Dünyası Arası niye bir forum var? Yani hiç anti-Amerikancılık falan üzerinden değil. Mantığını kuracağım şuradan. Sheraton Otel'de yapılır. Uluslararası sermayenin, uluslararası keyfenin, <gülüyor> uluslararası eğlencesi diyebileceğimiz bir durum. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye sözlere başlanır. Ve ardından fok balıklarının avlanmasına ayağa kalkanlar... ...göçmen kuşları tedavi etmek için vakıf kur... ...yani insanlar sadece ve sadece neyle uğraşmalılar peki mesela? Sudan'daki çocuklara yardım edenler sayılır mı? Çünkü orada da ağır bir soykırım iddiası var. En azından insanlığa karşı suç işlendiği kesin. Suç işleyen adamı ise elbeşiri ise sırt üstünde taşıyan başbakanımız neredeyse. Hani buyurun buradan da buyurun aman buraya da gelin diye. Yani ikiyüzlü bir durum oluşuyor ki bu çok tatsız. Yani çünkü... En nihayetinde bu bir çıkar dünyası. Olmasa ABD İslam Dünyası Forumu diye bir şey yapılmazdı. Olmasa Sheraton Otel diye bir yer olmazdı. Olmasa fosfor bombası bulunmazdı. Olmasa kimse fokları da kafasına vurup öldürmezdi. Yani düşmanı iyi belleyebildiğini düşünmüyorum ben başbakanım. Eğer derdi hakikaten buysa. Evet burada yani bambaşka bir durumun... Tabii... ...şekere kaplanarak anlatılabilmesi durumu var. Ve eğer sahip çıkabilse bu... Gazze'deki başta birçoğu çocuk olmak üzere olan 300'den fazla çocuğun da ölümüyle sonuçlanan çok ağır bir saldırı gör, gördük geçen yılın başında olan. Ee, ona yeterince sahip çıkabilse o zaman uluslararası forumlarda yalnız Doha gibi bir yerde değil çok daha Birleşmiş Milletler başta olmak hı hı. üzere ve hukuki uluslararası... Hukuk açısından önemli şeyler yapılabilir ama o zaman başka sorunlar da girer devreye tabii. Heronlar yani insansız uçakların alınması, şey tank rehabilitasyonu ya da Kürtlerle olan. Bence asıl numaralı. oradan gireceği şey Heron değil çünkü e, yani mesela Sudan derken duraksıyorum. Yani Sudan'la ilgili yeterince tavır koymadığına göre Filistin'le ilgili de mi koymamalı? Hayır. İkisinde de tavır koyması beklenir ama bundan öte kendi yönettiği ve kendi iktidarı altında olan ülkede neler yaşandığına bakarsa... ...kaç aile çadırda yaşıyor, kaç kişi ölmüş. Hani buralardan kurduğumuz zaman bu insani dil bizim dilimiz, başbakanın dili değil. Başbakan bu dili kullanacaksa önce altına doldurabileceği bir şey koymalı diye düşünüyorum. Çünkü binlerce insan siyaset yaptığı için gözaltına alınıyorsa bu ülkede yüzlerce binlerce çocuk şu anda hapisteyse terörist diye... Ee, evet, peki neredesiniz de... ey yöneticiler, ey insanlık şimdi sesleniyorum desek ayıp olur mu? Aynen Erdoğan'ın sözlerini ona yansıtsak. Naomi Klein bunu yapmıştı geldiğinde. Ee, Boğaz içinde verdiği konferansta yani AKP iyi güzel söylüyor da Erdoğan biraz da hikaye değil bütün bunlar. Türkiye'deki Kürtler ne olacak? Demişti. Hala oradayız. Yani Türkiye'deki Kürtler e, ağır bir şekilde ezildiler. Ağır bir şekilde ezilmeye devam ediyorlar. Silah cop sırtlarından hiç eksik olmuyor. Bütün bunlar Erdoğan'ın Türkiye'sinde oluyor. Farkından mı bilmiyorum. 1500 sayısını da verirken, 1500 kişi 1500 1500'de çok yakın bir zaman önce aynı rakamda insanın da tutuklandığı sorusu, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nde de işte PKK ile ilişkisi olduğu ya da KCK denilen Kürdistan Topluluklar Birliği adı verilen kuruluşla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 1500 kişinin gözaltına alınmış olduğu da çok kısa bir süre içinde. Yani bunların da konuşulması lazım. Peki. Foklar meselesi değil yalnız. Nasıl bir bağlantı kuruluyor? Hala aklım ermiş değil ama ne yapalım böyle. Akıl ermeyen başka ilginçlikte şeyler de var tabii. bol Bence bu şey de önemli. Herkesin bilip ...genellikle konuşmadığı... ...konuşmak istemediği... ...açık sır mahiyetindeki... ...olaylar gibi geliyor bana... ...bu tamamen sübjektif bir... ...değerlendirme benimki ama... ...şimdi Çetin Emet cinayeti... Ee, ...çok... ...aslında... ...Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan... ...müteveffa Çetin Emeç... Ee, ...onun birdenbire öldürüldü bir suikaste kurban gittiği olayıyla karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi yani 1990'da oldu bu hadise. 7 Mart 1990'da işe gitmek için yani Hürriyet gazetesindeki işine gitmek için Suadiyedeki evinden çıktıktan sonra katledilmişti gazeteci Çetin Emeç şimdi ilk defa uzun bir süreden sonra 1990 yani kaç? 20 yıl aradan sonra eş, Çetin Emeç'in eşi Bilge Hanım, Bilge Emeç şöyle konuşmuş. Bunu şey, vatanda da, starda da okuyabiliyoruz. Ağacanın hapis çıkışı yaptığı şov ile delirdik. Tek elden işlendiği izlenimi veren suikastlerin kurbanları olarak... Artık susmayacağız demiş. Cinayetin arkasında şu var, bu var demiyorum. Bir örgütü işaret etmiyorum ama devletin ihmali var. Mühim olan tetikçi değil, o kiralık bir zavallı. Geride neler oldu? Suikast sonrasında bize Erol Simavi değil, Aydın Doğan sahip çıktı. Simavi acaba Bilge benden bir şey ister mi diye hiç ilgilenmedi diyor. Bilge Emeç vatandaki röportajında... Atatürkçü, orduyu seven, vatanperver bir kadınım demiş. Devletime hiç kızmadım ben. Başka gerçeklerle yüzleşmek istemedim. Başka gerçeklerle yüzleşmek istemedim. O yüzden hep İran demek işime geldi sanırım diyor. Buça bir çok önemli bir şey. Yani çünkü normal olarak mesela Uğur Mumcu cinayetinde de yani bir suikastla kendi arabasında havaya uçuran Uğur Mumcu cinayetinde de ya da ta, Profesör Ahmet Taner Kışlalı'nın arabasının üzerine konan bir bombada e, patlamasıyla ölmesinde de hep e, işte aşırı dinciler İran gibi bağlantılar söyleniyordu. Fakat İçten içe de sanıyorum yani bu son derece spekülasyon Ömer Madre'nin spekülasyonu. İçten içe de sanıyorum bu konuyla üzerinde duran biraz düşünen üzülen bununla ilgili insanların hepsinin aklından da acaba İran değil de böyle bir derin devlet başka hesaplar için bir provokasyon olup olmadığı da fikri de geçmiştir. O anlamda söylüyorum açık sır meselesini. Ama şimdi bir dönüşüm var işte. Yani Bilge Emek'in de Vatan Gazetesi'nde verdiği demecin başka gazetelerde de yer almasıyla birlikte işte önce Nüket İpekçi, Abdülpekçi'nin kızı, ardından Kemal Türklerin kızı Nilgün Soydan'ın sonra Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ile birlikte Türkiye'yi sarsan en az 20 faili meçhul cinayette ölenlerin yakınları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması için bastırıyorlar artık. Platformun öncülerinden Nüket İpekçi de bugün Ebru Beran'ın Akko ile birlikte bir haberi var Star Gazetesi'nde. Diyor ki haberde İpekçi Türkiye'deki solcu, sağcı veya ülkücü siyasi görüşü ne olursa olsun bütün faili meçhul yakınlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemiş. Gün Saza'nın İlhan Darendelioğlu'nun aileleri bize katılırlarsa bir elimle birinin diğeriyle öbürünün elini tutarak yürümeye hazırım diye konuşmuş. Buradaki temel sıkıntı şu değil mi? Yani sağcıysa sadece solcu buna hiç itiraz yok katilin hani ideolojik görüşü üzerinden bakış diye bir şey herhalde mümkün değil hayata ama e, konuştuğumuz konu bu değil. ...diye düşünüyorum. Hani bir yandan derin devletten bahsediyorsak... ergenin sürecinden bahsediyorsak ki aileleri bir araya getiren... ...ve galiba olaylar artık netleşiyor dedirten de bu. Ee, yani sağcı ya da solcu ya da böyle bir şeyden değil... ...devletten bahsedebiliyoruz. Evet ama bundan tamamen aynı aynı şeyi söylüyoruz tabii. Ama yani bugüne kadar bu konuşulmuyordu işte. Hı. Daha çok Çetin de e, Müteveffa Çetin İran'dan gelen eşide, bir ekip tarafından patlatıldı falan. Ben e böyle biliyordum şu ana kadar. E Eşi de şey demiş yani bir yanında devletime hiç kızmadım ben. Başka gerçeklerle yüzleşmek istemedim. O yüzden de hep İran demek işime geldi sanırım diye bir <gülüyor> psikolojik tahlil yapmış. Şimdi burada sağ sol meselesi o açıdan önemli. Yani genellikle Ülkücü kanada mensup olanlar e, da e, bunun kol kırılıp yen içinde kalması <gülüyor> Affedersin, anlayışıyla hareket ettiği söylenebilir. Yani belki de en temel prensip e, sanıyorum Ergenekon davasındaki binlerce ve binlerce sayfalık iddianame sayfalarına ve belgelere eklere filan bakıldığı zaman da Esas olarak görülen şey kolun kırılıp yenin içinde kalması. Yani bir devlet var. Onu koru koruyabilmek için başka şeyler söylemek ve gerçeklikle kopmak belki de daha uygundur denebilir. O yüzden bu yeni e, olayın oldukça, e, yani daha önce de konuşmuştuk ama yani bir dönüm noktası teşkil edebileceğine dair Umudumu koruyorum ama bundan bir şey çıkıp çıkmayacağı konusunda onu bilemiyoruz yani. Önemli bir meseleden bahsediyoruz yalnız. Evet yani o günkü İçişleri Bakanı Aksu'yu suçluyorum demiş. Aksu da hemen yanıtlamış. Abi Öyle mi? Aksu. Evet duygusal konuşmuş demiş. Ha, anladım. İşte aynı şey mesela e, yani buradaki aşılması belki de en güç olan engel, handikap şu şekilde. Yani o günkü İçişleri Bakanı Aksu'yu suçluyorum derken doğrudan doğruya bir kişi olarak e, Aksu'yu suçladığını tam kastettiğini sanmıyorum ben. Vatan Gazetesi'nde Sanem Altan'a verdiği demeçte Bilgi Hanım'ın, Bilgi Emek'in yani o konumu suçluyor. İçişleri Bakanı da kim olursa olsun örtbas edildi. Yani burada şimdi İçişleri Bakanı Aksu'nun sağ ya da sol eğilimli olmasının bir önemi yok. Mesela daha solda olduğunu söyleyebileceğimiz hatta sosyal demokrat o zaman düşündüğümüz olduğunu düşündüğümüz Hasan Fehmi Güneş'in de nasıl celallendiğini Ağca'nın kaçırılması olayında kendisine bir savcıyla konuştunuz mu sorusu üzerine hanımefendi diye nasıl dellendiğini Belma Akçura'ya da onu da hatırlıyoruz yani ben konuşmam benim memurum değil ben devletim diyor ben polisle konuşurum diyor. peki ama bu sorunun cevabını yani Aksu diyor ki mesela duygusal konuşmuş diyor ee, Hasan Fehmi Güneş de duygusal konuşuyorsunuz diyor devleti bilmeden diyor birisi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakanı Birisi de çeşitli partilerin Özal'ın partisinden ve sonradan da AKP'den de bakan olan Aksu. Bunun sağ ve solla hiçbir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Ama ee, yani şey ee, şey demiş işte sana altına verdiği demeçte İran yaptı demek işime geldi sanırım cümlesi bence günün sözü olarak da kabul edilebilir. Çünkü tam anlamıyla bütün Türkiye'de bütün bu hikayelere bilinen ve ezberletilen şeyi uygun düşen bir durumun ifşası oluyor. Yani kolun kırılıp yan içinde kalması. Bir şeyleri korumak adına devleti devletin ali menfaatlerini korumak adına şey, dün yayınlandığı röportaj cinayetten sonra ilk kez konuşuyor olması önemli. Devletin olayı çözmek için hiçbir şey yapmadığını söylemesi de önemli. Her şey olayı çözmemeye programlıydı diyor. Yoksa bu Abdülkadir Aksu'nun, Hasan Fehmi Güneş'in ya da herhangi bir İçişleri Bakanlığı'nın şahsiyle ilgili değil... Herkesin ona programlanmış olmasıyla çok yakından ilgili yani bir cinayet var ve çözülmemesi. Ya emniyet genel müdürünü de suçluyorum diyor. Çözmemek için uğraştılar sanki. Çözmemeye programlıydı her şey diyor. Cinayetle ilgili olarak yakalanan ve mahkum olan kişiler konusunda da şüphelerim var. Katilin bulunması da çok önemli değil. Yakalanan katilin de gerçek olduğunu düşünmüyorum. Tetikçiyi yakaladılar güya diye konuşmuş. Yani karton karakterlerden bahsediliyor. Bir fiktif olan ve olmayan bir gerçeklik kurgusundan bahsediyoruz. Ve ağır bir durum var işte kişilik yarılması falan. Her şeyi ne dersen de işin içine koyabiliyoruz. Evet böyle ben daha çok duygusallık kısmına takıldım için yani e, genellikle ailesinden bir yakını ölenlerin duygusal davranması çok da ilginç olmamakla birlikte duygusal olan her şeyin irrasyonel olduğunda herhalde söylemeye çalışmıyorlardır değil mi yani şu ana kadar duygusal değil miydi niye aksu çıkıp duygusal diyor ki yani burada çok ilginç bir tablo çıkıyor aslında bizim alanımızı çok aşar psikiyatri e, ve sosyologları devreye sokulması gerekiyor ama yani toplumsal bir kişilik yarılmasının izlerini hani sanki rastlamak çok mümkünmüş gibi geliyor insana yani ben gerçekliği kabul etmek istemedim ve İran demek işime geldi diyen bir acılı eş ağır bir ne diyeyim tırnak içinde belki ideolojik hegemon yanında. Kültürel bir hegemon yanında altındadır denebilir herhalde. İşte onun ilk defa kırılmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz. O da önemli gibi görünüyor. Bakalım bakalım ne sonuç çıkacak. Bastırmalarına ve bunu bir e, sivil direnişe e, götürüp götürmeyeceklerine e, bağlı gibi görünüyor her şey. On, onları da hiçbir şekilde bu yapılanı küçümsemek için söylemediğim ortada ama kendilerinin de özellikle canlı gazete programında da kısmen dile getirdikleri gibi fazla da bir şey beklemedikleri de ortada meclisten de. Herkes samimiyiz inanın üzüyoruz filan diyor ama henüz <gülüyor> dilekçe grup toplamak için komisyon kurmak için de oylar yok henüz ortada bakalım peki bitirelim artık herhalde Nathaniel Adams Cole tabi herkes Nat Cole ya da Nat King Cole diyebiliyor oldukça önemli bir piyanist sonradan da caz piyanisti sonradan da önemli bir şarkıcı ...hem Big Band'de hem jazz dalında da söylüyor... ...hem de pop müzik alanında da baladlarıyla da çok büyük ün kazanmıştı. Kendisi 1965'te de hayata veda etmişti, ölmüştü. Şimdi onun ölüm yıl dönümünde 15 Şubat 1965'te ...kendisinden Ain't Misbehavin adlı jazz standartını dinleyelim. Ve hepinize de günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. No one to talk with All by myself No one to walk with But I'm happy on the shelf Ain't misbehaving I'm saving my love for you I know for certain The one I love I'm through with flirting It's just you I'm thinking of ain't misbehaving i'm saving my love for you like jack Horner, in the corner don't go nowhere what do i care Your kisses Are worth waiting for Believe me I don't stay out late I Don't care to go I'm home about eight Just me and my radio Ain't misbehaving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 Açık Gazete. Açık gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.